Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bunlar kimilerini kimilerinden üstün kıldığımız elçilerdir. Onların içinde Allah'ın kendisiyle konuştuğu ve kimilerinin de derecelerini yükselttiği vardır. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi sonra gelenler kendilerine gelmiş olan apaçık delillerden sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Ancak onlar kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler. Bu yüzden içlerinden bir kısmı inanırken bir kısmı da inkara sapmıştır. Eğer Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Ancak Allah dilediğini yapar. Ey inananlar! içinde hiçbir alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmayacağı gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenler, kendilerine yazık edenlerdir. Kendinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah, canlı olan ve yarattıklarını koruyup gözetendir. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Göklerde ve yerde olanlar O'nundur. İzni olmadan O'nun nezdinde kim şefaat edebilir? O, onların önünde olanı da, arkalarında olanı da bilir. Onlar ise O'nun ilminden ancak O'nun dilediğini kavrayabilirler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. Çünkü o çok yüce, çok azametli olandır. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğru yolla eğri yol apaçık ortaya çıkmıştır. O halde artık kim tağutu reddedip de Allah'a inanırsa kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Allah inananların koruyucusudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların koruyucuları da tagutlardır Onlar da onları aydınlıktan karanlıklara sürüklerler. İşte onlar cehennem halkı olacaklar ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımararak İbrahim ile Rabbi hakkında tartışmaya gireni görmedin mi? Hani İbrahim ona, benim Rabbim dirilten ve öldürendir demiş, o, ben de diriltir ve öldürürüm diyerek karşılık vermişti. Bunun üzerine İbrahim ona, Allah güneşi doğudan getiriyor, öyleyse sen de onu batıdan getir deyince, o inkarcı şaşırıp kalmıştı. Allah zalimler toplumunu doğru yola ulaştırmaz. Sen yerle bir olmuş bir kasabaya uğuryan ve dehşete düşerek, ''Böylesine harap olmuş bir kasabayı Allah yeniden nasıl hayata kavuşturacak?'' diyeni görmedin mi? Bunun üzerine Allah onu, yüz yıl boyunca ölü olarak tutmuş ve onu yeniden dirilterek kendisine, ''Bu durumda ne kadar kaldın?'' diye sormuştu. O ise, ''Bir gün ya da daha az kaldım.'' deyince, ''Allah, hayır, yüz yıl boyunca kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak.'' Hiç bozulmamışlar. Merkebine de bak. Bunları seni insanlara bir ibret kılmak için yaptık. Şimdi de şu kemiklere bak. Onları nasıl birleştirip sonra onlara et giydiriyoruz dedi. Böylece gerçek ona apaçık belli olunca o, artık biliyorum ki Allah her şeye gücü yetendir demişti. Bir zaman İbrahim, Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Allah da, yoksa inanmıyor musun diye sormuştu. Bunun üzerine İbrahim, elbette inanıyorum, ancak bunu kalbimin tatmin olması için istiyorum diyerek karşılık vermişti. Allah, öyleyse dört tane kuş al ve onları kendine alıştır, sonra parçala. Sonra her dağın üstüne onlardan bir parça koy, Sonra da onları kendine çağır ki, sana koşarak gelsinler. Bil ki Allah çok güçlü, tam hüküm ve hikmet sahibi olandır demişti. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, 7 başak bitiren ve her başağında yüz tane bulunan bir buğday tanesinin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Çünkü Allah, lütfu çok geniş olan, çok iyi bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayanların, sonra da harcadıklarını başa kakmayanların ve incitmeyenlerin ecirleri, Rableri katında olacaktır. Onlar için bir korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir. Güzel bir söz ve bağışlama, ardından incitme gelen sadakadan daha hayırlıdır. Çünkü Allah ganidir, çok yumuşak davranandır. Ey inananlar! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş olsun diye bağışlayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakarak ve inciterek boşa çıkarmayın. Böyle bir kimsenin durumu, üzerinde toz toprak bulunan kayanın durumuna benzer ki, üzerine bir sağanak yağmur yağdığında onu çıplak bir taş haline getirir. İşte bunlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, inkarcı olan toplumu doğru yola ulaştırmaz. Allah'ın rızasını kazanmak, ve içlerindeki inancı sağlamlaştırmak için mallarını harcayanların durumu, bir tepe üzerinde bulunan, kuvvetli yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren, kuvvetli yağmur almadığında da, aldığı az yağmurla bile ürün veren bir bahçenin durumu gibidir. Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Sizden biriniz ister mi ki, altlarından ırmaklara kan, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, Orada kendisi için çeşitli ürünler bulunan bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çocukları varken, kendisine yaşlılık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. İşte Allah düşünmeniz için ayetlerini size böylece açıklamaktadır. Ey inananlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın iyilerinden, Allah için bağışlayın. Size verilse göz yummadan almayacağınız kötü şeyleri de hayır diye vermeyin. Bilin ki Allah ganidir, çok övelendir. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size hayasızlığı fısıldar. Allah ise bağışlamasını ve lütfunu vaat eder. Çünkü Allah, Lütfu çok geniş olan, çok iyi bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilmişse, ona çok hayır verilmiştir. Ama bunu akıllı kişilerden başkası anlayamaz. Yaptığınız her bağışı veya adadığınız her adağı kuşkusuz Allah bilir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Bununla birlikte onları yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah bu sebeple günahlarınızın bir bölümünü örter. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola ulaştırmak senin görevin değildir. Ancak Allah dilediğini doğru yola erdirir. Hayır olarak yapacağınız her harcama kendiniz içindir. Zaten siz sadece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için harcarsınız. O halde hayır olarak yaptığınız her harcamanın karşılığı da size hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın tam olarak verilecektir. Sadakalar kendilerini Allah yoluna adamalarından ötürü kazanç için yeryüzünde dolaşamayan yoksullar içindir. İffetli davranışlarından dolayı bilmeyen onları zengin sanır. Sen ise onları yüzlerinden tanırsın. Onlar insanlardan yüzsüzlük edip bir şey istemezler. Hayır olarak ne harcarsanız kuşkusuz Allah onu çok iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık Allah yolunda harcayanların mükafatları Rableri katında olacaktır. Onlar için bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın çarpmış olduğu kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların Alışveriş faiz gibidir demiş olmalarından ötürüdür. Oysa Allah alışverişi helal, Faizi ise haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt ulaşır da, Faizden vazgeçerse, Geçmişte olan kendisinindir. Ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Bununla birlikte, Kim de yeniden faize dönerse, işte onlar, cehennem halkı olacaklar ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Allah faizi yok eder, sadakaları ise arttırır. Allah hiçbir günahkarla görüse sevmez. İnananlara, iyi işler yapanlara, namazı kılanlara ve zekatı verenlere gelince, onların mükafatları Rableri katında olacaktır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Ey inananlar! Allah'tan korkun ve gerçekten inananlardansanız, faizin kalanından vazgeçin. Eğer size emredileni yapmayacak olursanız, Allah'a ve elçisine karşı savaş açtığınızı bilin. Bununla birlikte, Tevbe edecek olursanız, Ana paranız sizindir. Böylece, Ne haksızlık etmiş, Ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Eğer borçlu darlık içindeyse, Eli genişleyinceye kadar bir süre vermek gerekir. Ancak, Borcu sadaka olarak bağışlamanız ise, Eğer bilirseniz, Sizin için daha hayırlıdır. Allah'a döndürüleceğiniz ve herkese kazandıklarının karşılıklarının haksızlığa uğratılmaksızın tam olarak verileceği bir günden sakının. Ey inananlar! Belirli bir süreye kadar birbirinize borç verdiğinizde onu yazın. Aranızda bir yazıcı onu doğru olarak yazsın. Yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan bir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aklı ermez veya zayıf biri olur, yahut da bizzat kendisi yazdıramayacak durumda bulunursa, onun yerine velisi doğru olarak yazdırsın. Erkeklerinizden iki kişiyi de tanık tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, tanıklıklarına güvendiğiniz bir erkekle, Birinin unutması durumunda, diğerinin hatırlatması için iki kadın tanık yeter. Tanıklar çağrıldıklarında tanıklık etmekten kaçınmasınlar. Büyük olsun, küçük olsun, borcu süresiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah katında daha doğru, tanıklık bakımından daha güvenli ve sizin kuşkuya düşmemeniz için daha uygundur. Bununla birlikte aranızda yapmakta olduğunuz ticaret peşin bir ticaretse onu yazmamanızdan ötürü size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınızda da tanık tutun. Ne yazıcıya ne de tanığa zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız kuşkusuz bu sizin için doğru yoldan çıkmak olur. Allah'tan sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Eğer yolculukta olur ve bir yazıcı da bulamazsanız, alınan rehinler de yeter. Bununla birlikte, eğer birbirinize güveniyorsanız, bu takdirde kendine güvenilen emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanık olduğunuz şeyleri gizlemeyin. Kim onları gizlerse bilsin ki o, kalbi günahkar olan kimsedir. Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi bilendir. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. İçinizde olanı açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah yine de ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Sonra O, dilediğini bağışlayacak, dilediğini de cezalandıracaktır. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir. O elçi, Rabbinden kendisine indirilmiş olana inanmıştır. İnananlar da. Hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanmış ve biz Allah'ın elçileri arasında hiçbir ayrım yapmayız, işittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı dileriz. Çünkü dönüş ancak sanadır demiştir. Allah, bir kimseye ancak gücü oranında yük yükler. Kişinin kazandığı iyilik kendi lehine, yaptığı kötülükse kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz! Eğer unutacak ya da hata edecek olursak, bu yüzden bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi, Bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Gücümüzün yetmeyeceği yükü bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Çünkü sen bizim Mevlamızsın. Sen inkarcılar toplumuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Kendinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah, canlı olan ve yaratıklarını koruyup gözetendir. O, sana kitabı kendinden öncekileri doğrulamak üzere gerçek olarak indirmiştir. Şüphesiz o, daha önce de insanları doğru yola ulaştırmak için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. O, Furkan'ı da indirmişti. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Çünkü Allah çok güçlü olan, öc alandır. Yerde ve gökte bulunan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi biçimlendiren O'dur. Çok güçlü, çok bilge olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. Onda kitabın aslını oluşturan muhkem ayetler vardır. Diğerleri ise müteşabihdir. Kalplerinde eğrilik bulunan kimseler, fitne çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için, ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Oysa onların yorumunu Allah'tan başkası bilemez. İlimde derinleşmiş olanlarsa, biz ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu ancak akıllı kişiler düşünüp anlarlar. Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra kalplerimizi saptırma. Bize kendi katından sevgini bağışla. Çünkü sen çok bağışta bulunansın. Ey Rabbimiz! Kuşkusuz sen geleceğe hakkında hiçbir kuşku bulunmayan bir günde insanları bir araya getireceksin. Allah gerçekten verdiği sözden caymaz. İnkar edenlerin ne malları ne çocukları, Allah katında onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. Çünkü onlar ateşin yakıtı olacaklardır. Onların sonu da tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin sonu gibi olacaktır. Onlar da ayetlerimizi yalanlamışlardı. Allah da onları günahları yüzünden cezalandırmıştı. Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır. İnkâr edenlere de ki, yakında yenileceksiniz ve topluca cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü döşektir. Bedir savaşında karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Biri Allah yolunda savaşmaktadır, diğeri ise onları gözleriyle kendilerinin iki katı olarak gören inkarcı bir topluluktur. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Bunda basiret sahibi olanlar için bir ibret vardır. Kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, salma atlar, sağmal hayvanlar ve ekinler gibi dünya zevklerine karşı duyulan sevgi, insanlara çekici kılınmıştır. Oysa bunlar, dünya hayatının geçici nimetleridir. Asıl varılacak güzel yerse, Allah katındadır. De ki, size bütün bunlardan daha iyi olanı bildireyim mi? Allah'tan korkanlar için, Rableri katında, altlarından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görendir. Allah, ey Rabbimiz! Biz inandık, o halde sen bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenleri, sabredenleri, doğru olanları, huzurunda boyun büküp divan duranları, hayra harcayanları ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenleri görmektedir. Allah, adaleti ayakta tutarak, melekleri ve ilim sahipleriyle birlikte kendisinden başka hiçbir ilah olmadığı gerçeğini açıkladı. Gerçekten çok güçlü, çok bilge olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah katında din, İslam'dır. Kitap verilenler kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse iyi bilsin ki Allah hesabı çabuk görendir. Eğer onlar seninle tartışmaya girecek olurlarsa de ki, Ben kendimi Allah'a teslim ettim. Bana uyanlar da öyle. Kendilerine kitap verilmiş olanlara ve ümmilere de de ki, Sizler de kendinizi ona teslim ettiniz mi? Eğer onlar kendilerini Allah'a teslim ederlerse, Doğru yola ulaşmış olurlar. Eğer yüz çevirirlerse, Sana düşen, sadece duyurmaktır. Allah kullarını çok iyi görendir. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve adaleti emreden insanları öldürenlere gelince, onlara can yakıcı bir azabı bildir. İşte bunlar, dünyada da, ahirette de amelleri boşa gidecek olanlardır. Onların Yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan pay verilmiş olanları görmez misin? Onlar aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrıldıklarında içlerinden bir grup yüz çevirerek geri dönüyor. Bu durum onların sayılı birkaç gün dışında bize asla ateş dokunmayacaktır demelerinden ötürüdür. Uydurmuş oldukları şeyler onları dinleri konusunda yanılgıya sevk etmiştir. Geleceğinde kuşku olmayan ve herkese haksızlığa uğratılmadan kazanmış olduklarının karşılıklarının tam olarak verileceği bir günde, onları bir araya getirdiğimiz zaman, durumları ne olacaktır? De ki, Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, sen mülkü dilediğine verirsin, Ve dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, Dilediğini alçaltırsın. iyilik senin elindedir. Çünkü sen, Her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüzün içine, Gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diriyi, Diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine, Hesapsız rızık verirsin. İnananlar, inananları bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, Allah'la olan bağını koparmış olur. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız durumu bunun dışındadır. Allah sizi asıl kendisinden sakındırır. Çünkü son dönüş Allah'adır. De ki, İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah bilir. O, göklerde olanı da, yerde olanı da bilir. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir. Herkesin iyilik olarak yaptığını da, kötülük olarak yaptığını da hazır olarak bulacağı günde, insan yaptığı kötülükle kendi arasında uzun bir süre bulunmasını isteyecektir. Allah sizi kendisinden sakındırır. Çünkü Allah kullarına karşı çok şefkatli olandır. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve elçisine itaat edin. Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa iyi bilsinler ki Allah inkar edenleri sevmez. Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini hepsi birbirinin soyundan olarak seçip alemlere üstün kılmıştır. Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Bir zaman İmran'ın karısı Ey Rabbim! Karnımdakini sadece sana hizmet etmek üzere adadım. Adamı kabul et. Hiç kuşkusuz sen, işiten, bilensin demişti. Onu doğurduğunda Allah onun ne doğurduğunu ondan daha iyi bildiği halde yine de o, Ey Rabbim ben onu kız doğurdum. Oysa erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. ''Kovulmuş olan şeytana karşı onu ve soyunu senin korumana havale ediyorum.'' demişti. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etmiş ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirmiş ve Zekeriya'yı da ona bakmakla görevlendirmişti. Zekeriya her ne zaman hücresindeyken onun yanına girdiyse yanında bir rızık bulur ve ona ''Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?'' diye sorardı. O da, bu Allah katındandır. Çünkü Allah, dilediğine hesapsız rızık verir, derdi. Orada Zekeriya, Rabbine dua ederek, Ey Rabbim, bana katından temiz bir nesil ver. Kuşkusuz ki sen, duayı işitensin, demişti. O, mabette namaza durmuşken, melekler ona, Allah sana kendinden gelen bir sözü doğrulayacak, efendi, iffetli ve iyilerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdelemektedir, diye seslenmişlerdi. Zekeriya, ey Rabbim, ben artık iyice kocamış, karım da kısırken nasıl bir oğlum olabilir, diye sormuştu. O da işte böyle, çünkü Allah dilediğini yapar, diye karşılık vermişti. O ey Rabbim, o halde bu konuda bana bir alamet gösterdiğince Allah, senin için alamet, insanlara üç gün boyunca işaretten başka söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et demişti. Melekler Meryem'e şöyle demişti. Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün kadınların üzerinde bir konuma yükseltti. Ey Meryem! O halde Rabbine gönülden boyun büküp divan dur, secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. Bunlar sana vahyettiğimiz gaybe dair haberlerdendir. Çünkü onlar, içlerinden kimin Meryem'in bakımını üstleneceğini belirlemek için kalemlerini atarlarken, Sen onların yanında değildin. Yine onlar bu konuda aralarında birbirleriyle çekişirlerken de sen onların yanında değildin. Melekler demişti ki, Ey Meryem! Allah sana adı Meryem oğlu İsa Mesih olan, dünyada ve ahirette şerefli ve Allah'a yakınlardan bir olacak olan, kendinden bir sözü müjdelemektedir. O, beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşacak ve iyilerden olacaktır. Meryem dedi ki, Ey Rabbim, bana bir insan dokunmamışken nasıl bir çocuğum olabilir? Allah dedi, bu böyledir. Çünkü Allah dilediğini yaratır. O, bir şeyin olmasını isteyince, ona sadece ol der. O da hemen, verir Melekler İsa hakkında Meryem'e bilgi vermeye devam ettiler ve şöyle dediler. Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. O İsrailoğullarına bir elçi olacak ve onlara şöyle diyecek. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapacağım sonra içine üfleyeceğim, o da Allah'ın izniyle canlı bir kuş olacaktır. Yine Allah'ın izniyle körü ve alaca hastasını iyileştireceğim. Ölüleri dirilteceğim. Evlerinizde yediklerinizi, biriktirdiklerinizi size haber vereceğim. Eğer inanan kimselerseniz, kuşkusuz bunlarda sizin için bir ibret vardır. işte ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulamak, Ve size haram kılınmış olan bazı şeyleri size helal kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Kuşkusuz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte dost doğru yol budur. İsa onların inanmayacaklarını sezince, Allah uğrunda yardımcılarım kimlerdir? demişti. Havariler şöyle cevap vermişlerdi. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a inandık. Sen de bizim kendimizi Allah'a teslim ettiğimize tanık ol. Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine inandık. Ve elçiye de uyduk. Öyleyse bizi tanık olanlarla birlikte yaz. İnanmayanlar İsa'ya tuzak kurmuşlardı. Allah da onların tuzaklarını boşa çıkarmıştı. Çünkü Allah, tuzak kuranların en iyisidir. Allah şöyle demişti. Ey İsa! Seni öldüreceğim, seni katıma yükselteceğim, seni inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz banadır. İşte o zaman... Ayrılığa düşmüş olduğunuz konularda aranızda ben karar vereceğim. İnkar edenlere gelince, onları dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla cezalandıracağım. Onların yardımcıları da olmayacaktır. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, Allah onların mükafatlarını tam olarak verecektir. Çünkü Allah haksızlık edenleri sevmez. İşte bunları sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yaratmış ve sonra ona ol demiş ve o da hemen olu vermişti. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkuya düşenlerden olma. Kim sana gelen bu bilgiden sonra seninle bu konuda tartışmaya kalkacak olursa, de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım da, sonra da lanetleşelim ve böylece Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diyelim. İşte İsa ile ilgili gerçek kıssa budur. Allah'tan başka ilah yoktur hiç kuşkusuz Allah çok yüce, çok bilge olandır. Eğer onlar yine yüz çevirecek olurlarsa, hiç kuşkusuz Allah, bozguncuları çok iyi bilendir. De ki, Ey kitab ehli! Bizimle sizin aranızda ortak olan şu söze gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da, birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer yine yüz çevirecek olurlarsa onlara, tanık olun, biz Allah'a teslim olmuş olanlardanız deyin. Ey kitab ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat'ta, İncil'de ondan çok sonra indirilmiştir. Siz aklınızı kullanmaz mısınız? Sizler bilginiz olan konularda, tartışmış olan kimselersiniz. Ama bilginiz olmadığı konularda niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan'dı. Ama o Allah'a teslim olmuş, Allah'ı bir tanıyan bir Hanif'ti. Bu yüzden o Allah'a ortak koşanlardan olmamıştı. İnsanlar içinde İbrahim'e en yakın olanlar, Ona uyanlar bu peygamber ve inananlardır. Allah ise inananların koruyucusudur. Kitap ehlinden bir grup sizi doğru yoldan saptırmak istemektedirler. Oysa onlar kendilerinden başkalarını saptıramazlar ama bunun bilincinde değillerdir. Ey kitap ehli! Sizler tanık olduğunuz halde Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli, niçin gerçeği batıla karıştırıyor ve bildiğiniz halde gerçeği gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup şöyle demektedir. İnananlara indirilene günün başında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar böylece dinlerinden dönerler. Ve siz, dininize uyanlardan başkasına güvenmeyin, demektedirler. De ki, Doğru yol, gerçekte Allah'ın yolu olup, bu da size verilmiş olanın aynen bir başkasına da verilmesidir. Aksi halde onlar bunu Rabbiniz katında aleyhinize delil olarak kullanırlar. Ve yine de ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu çok geniş olan, çok iyi bilendir. O, rahmetini dilediğine verir. Allah çok büyük lütuf sahibidir. Kitab elinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana eksiksiz geri verir. Bununla birlikte onların içinde öylesi de vardır ki, kendisine bir dinar bile emanet etsen, başına dikilip durmadıkça, onu sana geri vermez. Bunun nedeni, ''Bizim ümmilere karşı yerine getirmemiz gereken bir sorumluluğumuz yoktur.'' demeleridir. Onlar bile bile Allah hakkında yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Kim verdiği sözü yerine getirir ve günahtan korunursa, hiç kuşkusuz Allah korunanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değer karşılığında satanlara gelince, İşte onların ahirette bir payı olmayacaktır. Çünkü Allah, kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları arındırmayacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Kitap ehlinden bir grup, kitabı okurlarken okuduklarını kitaptan sanmanız için dillerini eğip bükerler. Oysa o okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde yine de bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan söylemektedirler. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve elçilik görevi verdiği bir kimsenin, insanlara Allah'ı bırakıp da bana kullar olun demeye hakkı yoktur. Aksine siz kitabı öğretmiş ve incelemiş olmanızdan dolayı, ''Rabbe içtenlikle kullar olunuz.'' demesi gerekir. Ve yine size melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi söylemeye de hakkı yoktur. Siz kendinizi Allah'a teslim ettikten sonra size inkarcı olmanızı mı söyleyecek? Allah peygamberlerden, ''Ben size bir kitap ve hikmet verdikten sonra yanınızdakini doğrulayan bir elçi geldiğinde ona inanacak.'' Ve ona yardım edeceksiniz diye söz almış ve onlara bu sözümü kabul edip üstlendiniz mi dediğinde onlar biz kabul ettik diyerek karşılık vermişlerdi. Bunun üzerine o o halde tanık olun çünkü ben de sizinle birlikte tanık olanlardanım demişti. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse işte onlar doğru yoldan çıkmış olanlardır. Göklerde ve yerde olanlar, isteseler de istemeseler de ona teslim oldukları ve kendileri de ona dönecekleri halde, yine de onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki, Biz Allah'a, bize indirilmiş olana, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilmiş olana, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rableri tarafından verilmiş olana inandık. Biz onlar arasında bir ayrım yapmayız. Çünkü biz, kendimizi Allah'a teslim edenlerdeniz. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bu ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o, ahirette de kaybedenlerden olacaktır. İnandıktan, Elçinin gerçek olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra, inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola ulaştırır? Allah, zalim toplumu doğru yola ulaştırmaz. İşte bunların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Bu yüzden onlar bu lanette sürekli olarak kalacaklardır. Onların ne azapları hafifletilir, ne de geciktirilir. Ancak bundan sonra tevbe edip durumlarını düzeltenler, bunun dışındadır. Çünkü Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kuşkusuz, inandıktan sonra inkara sapanların ve bu sapma içinde battıkça daha da batanların tevveleri kabul edilmeyecektir. Çünkü onlar doğru yoldan sapmış olanlardır. İnkâra saplanıp da inkarcı olarak ölenlere gelince, bunlardan her biri kendini kurtarmak için dünya dolusu altını fidye olarak verse bile asla kabul edilmeyecektir. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da olmayacaktır.